30 Mart, Guardian'da Mikazenko virüsün yayılmasının Amerikan haber alma tarihinin en büyük fiyaskosu olduğunu yazıyor. New York'tan her gün daha dramatik haberler geliyor. Vali Cuomo, Trump'ın direktifleriyle açık biçimde çelişen kararlar alıyor. New York Times'da Roger Cohen'in bir yazısı dikkatimi çekti. Yazı lirik tonu da olan bir yurttaş yazı örneği? Ama her şeyden önce... Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın, sağlığın da ötesinde toplumsal geleceğine dair bir alarm zili. Bazı bölümlerini çeviriyorum. Sessiz ilkbahar. Gezegen suskun, o kadar suskun ki neredeyse güneşin etrafında döndüğü hissediliyor. Küçüklüğü hissediliyor ve arada hayatta kalmanın yalnızlığı ve faniliği hissediliyor. Korkuların baharı, yutkunma zorluğu, bir hapşırık ve zihin alıp başını gidiyor. Brooklyn'de, Front Street'te dolanıp duran bir fare görüyorum, bir köpeğin kaptığı çöp torbasını görüyorum ve sefil, iğrenç kıyamet habercisi bir baş dönmesi hissediyorum. Boş sokaklarda tek tük yayalar, bir nötron bombasından artakalanlar gibi. İnsan saç delinin binde biri kadar bir patojen etken, uygarlığı askıya aldı ve hayal gücünün yularını çözdü. Topyekun bir reset zamanı. Fransa'da insanlara evlerinden çıkıp yürüyebilecekleri bir kilometre çapındaki alanı gösteren bir site. Hepimize tanınan dünya ölçüsü bu kadar. Cohen birkaç iyi başarılmış lirik dolandırmadan sonra öyle ise'ye geliyor. Cohen'in bir Bolşevik değil için sosyalizmin çok uzağında aydınlanmış bir liberal düşünür olduğu hesaba katılırsa öyle ise daha bir ilginç. Zenginler kazançlarını küreselleştirebilsin diye Mükemmelleştirilen teknoloji aynı zamanda insanların cüzdanlarını serbest inişe geçiren paniği küreselleştirmek için gereken mekanizmayı da yarattı. Kimi mistik sesler şunları fısıldıyor. Bu salgın bitince çevreye daha fazla saygı göstererek şeyleri farklı biçimde yapalım. Aksi halde yeniden perişan oluruz. Bu düşüncelere direnmek kolay değil. Belki direnmemeliyiz de aksi halde hiçbir şey öğrenmemiş oluruz. Cohen kılıcı tam bu noktada saplıyor. Başkan Trump'ın bir seçim yılında acziyet, egoizm ve endişe uyandıran bir karışımla pandemiye verdiği cevaba tanık olmak kabul edilebilir bir şey değil. Bir tür korona darbeden korkmamak da elde değil. Panik ve yönünü bulamama, diktatörlük heveslilerinin serpilmesini sağlayan öğler. 2020'de yaşanacak otokratik bir sapma tehlikesi virüsün kendisinden daha az bir şey değil. Trump bugün bu. Tarsız, bilim karşıtı ve milliyetçi. Darbe almış müttefiği İtalya için, İlişit Devletler bir yandan İtalyan ordusundan gizlice test kiti isterken, bir tek merhamet sözü yok. Bir tane düzgün söz yok. Sadece dar kafalılık, küçüklük ve savurmalar. Mikrofobik olan o adam, sahtecilik mikrobunu yaydı. Aynı gazetede Trump için verilen olayın hiç bu kadar yüksek olmadığını da okudum. Amerikalıların çoğu ve özel olarak Second Amendment nüfusu evlerinde silah bulunduranlar onun tarafındalar ve onu saldırganlığıyla kendilerini rahatta hissediyorlar. Amerika'nın geleceği üzerine sezgiler. Psiko çöküntü günlükleri. Ah! Franco Bifo Berardi Çeviren ve okuyan Selhan Ada